Süleyman Muhammed, salü alla tabib qulubina Muhammed, salü alla ilad zinubina Muhammed. Alhamdulillahi, Lâzî mescnuhu fi القادر الفرد الذي محلوقه تحت الثرى عيني عمى من عبرتي قلبي غسى من شهوتي امرو فنى من غفلتي يا ربنا يا ربنا صلوا على بدر الدجا صلوا على نور الهدى Sallu ala aynul vara anin murtaza Sallu ala ashabihi sallu ala asba'ihi Sallu ala azwajihi ehlul huzur ve safa Kat garrani tulul amal kat fatani huslul amal kat cha'ani waqtul ajal aynal ibka aynal ibka sabbit lana aqdamana saqqil lana mizanan waghfir lana usyanana ya rabbana ya rabbana qul man baqa baqa balagat bi gulzar fasaahat Baul tavusu hadiqa irisalat sultan-ı asfiya ra salavat E'uzü billahi mineş şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim İnna aradna'l emanete ale's semavati vel ardı vel cibal بابین ان يحملها و أشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلما جهولا صدق الله العظيم الجليل الجبار فبلغ رسوله النبي الحاший العربي المكي المدني المعتاد <coughs>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 bir hadisi şerif nakl beyan edelim, ba'deza dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek günü ve Ramazan'ın son Cuma'sında ettiğimiz dualarımızı dergâh-i izzetinde kabul ile makbul ile ya! Usullarımızı affeyle ya böyle cami-i şerife toplanıp geldiğimiz gibi yarın mahşer yerinde sultani enbiya Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin sancağı saadeti altında böylece haşli cemeyle ya annelerimizle babalarımızla akrabayı tarikatımızla Dostlarımızla böylece peygamberimizin sancağı altında haşrı cem'i eyleye. Evvela bu fakirin lisanını habduhalel hata ve zelaldan hıfz-ı himaye eyleye. Canlarımız hulqma gelip el el ile ayak ayakla cem'i alza birbiriyle el veda el fırak dediği gün. Gözlerimiz semaya dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün. Buyurun aşkla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulüh kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik eyleye. Tevfikine refik eyleye. Cümlemize dinleyip belleyip muceb-i muhtazasınca ameller tevfik eyleye. An İmametü'l-Bahali allahu an anin Nebiyiy sallallahu aleyhi ve sellem. Ekseru alayya minas salati fi yawmil cum'ati. Eyna salatü ümmeti. Tevradu alayya fi kulli yawmi yawmil cum'ati. Men kana ekseru hum alayya salatan kana aqrabu aqrabuhum minni Sadaqa Rasulullah ve netaka Habibullah. <gülüyor> Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz İmam-ı Bahali'den mermidir. Ey ümmeti ashabım! Ey ümmetim ashabım! Cöm'a günlerinde bana salatı şerifeyi çok gönderin. Cüm'a günlerinde bana salavat-ı şerifeyi çok gönderin. Sira ümmetimin salat-ı selamları her cüm'a bana arz olunur. Her cüm'a bana salavat-ı şerifeleri arz olunur. Her kim ki bana çok salavat-ı şerife getiren ashabımdan olursa, ümmetimden olursa, menzilen bana çok yaklaşanlardan olur buyurmuşlardır. Yani kendilerinin menzili bana çok yaklaşanlardan olur Cuma gün daha ziyade salavat-ı şerife getirin buyuruyor Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diğer hadisi şeriflerini de her cöm'ada okumuştuk. Kendine adet edinmiş Cuma gün bin salavat-ı şerife getiren hali kar Gözleri semaya dikilirken makamını görmeyince, cennetten makamını görmeyince ruhu kabzolunmaz buyuruyor. Elhamdülillah. Daha uzun konuşamayacağım mevzumuz çok. Halide Zülcelal'ımız, Allah'ımız, bizi yoktan var eden Mevlamız, Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? dikkat edelim. Dikkat etmeyince istifade ederim diye bulak vermedikçe istifade edemezsin. Kelam haleti zülcelalın kelamı, Allahımızın kelamı. Pakistan reisi cumhuru bir mektup göndermiş. Okuyayım desem canınızla bütün varlığınızla. Ulaklarımızın ta kalkülâ ile dinlersiniz değil bu reisi cumhurdan neden değil halikızül Zülcelalımızdan, sultanı enbiya efendimizden okuduğumuz ayeti celiyle mevlamızdan geliyor sultanı embiya'ya geliyor sultanı embiya Kur'an'ı Kerim Osman Zinnoğrayın Efendimize yazdırıyor ve günlerimize kadar böyle devam edip geliyor. Elhamdülillah. Estağfirullah Bismillah. İnna arzun el-amanet ala s-ma'atı ve al-erz ve en-yahminla h-ashfakna minha ve hamelha insan İnnehu kana zaluman cahula. Sadaka Allahu'l Azim. Mane'i münifi. Biz emaneti ilahiyemizi buyuruyor Allah'ımız. Emanetimizi semavet vel arza göklere ve yerlere ve dağlara o yüksek yüksek dağlara arz ettik. Emanetimizi alın dedik. Anlar ol emaneti, vereceğimiz emaneti yerine getiremeyecekleri ile, emaneti yerli yerinde koca sema, ayağımızın altındaki arz, bütün dağlar yerine getiremeyecekleri ile, anı yüklenmekten iba edip defini rica ettiler. Ya Rabbi bize yükletme! bunu götürebilirsek ne var? götüremezsek ne var? emanetimi götürürseniz cenneti ala var götüremezseniz cehennem var Ya yarabbi bize yükleme mutlaka verecesen kabul ederik lakin irade bizim elimizde de varsa kabul ya yarabbi çünkü götüremez yarabbi Hoca dağlar Büyük semalar, yedinci kat semalar, kalınlıkları 500 senelik yol olan semalar, yedinci kat yerler iba edip def'ini rica ettiler. O emanati insan yüklenmekle, insan o emanetleri yüklenmekle nefislerine zulmedip akıbetten cahil oldular. Akıbetinin ne olduğunu bilmediler. İnsanlar yüklendi o dağların götüremediği, semaların götüremediği, yerlerin götüremediği emaneti insanlar üstüne yüklendi, kendi nefsine zulmetti. Sana götüttüreceğim nef istedi? götüttüreceğim dedi ve yüklendi. i̇bn Mesut, Mes'ud radıyallahu an eder, i̇bn Mesut Mes'ud hazretleri radıyallahu an şöyle buyurur, Ol emanetlerden murat. Allah'ın bu emanetleri ne olsa gerek bize verdiği emanet. teste sayıyorum bak. Sonra tefsilatını gelecek günlerde haber veririm. Bugün mevzuma sığmaz. Emanetlerden biri ede Salat. Beş vakit namazı kılmak Allah'ımızın emaneti.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 Rabbıma borcun o. Allah'a borcun. Kul yakanı desteleyor da. Borcunu isteyor da. Hem elestu hitabında bela Rabbımızsın diye göçteviyorsun yolda Hazreti Allah'ı, Hazreti Muhammed'i kabul ediyorsun da. Namazı niye geçiriyorsun? Müslüman namaz geçer mi? O Allah'ın emaneti değil mi? Dağlar... İmtina ettiler. Sema götüremek ya Rabbi dediler. Arz dedi ki götüremek insanlardan Hazreti Adem dedi ki götürürsek ne var cennetim var cemaalim var. Öyleyse ben alıyorum bütün evladımın namına kabul ediyorum. Evlatlarım da onu götürür. Götürülmez mi Müslüman? 24 ...se hatta beş tecik vakit namaz götürülmez mi? Yani çok zor bir şey mi bu? Kırkta bir... da bir, bir zekatını vereceksin diyor... ...bin liran olacak da yirmi beş lirasını vereceksin... ...götürülmez mi bu? Götürülmez mi? Götürülmeyecek yük mü yani? Sosyal adaletten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 Devam ediyoruz. Ve itaiz zeka. Zekat emanetin birisi. Allah'ımızdan üzerimize yüklenen emanet. Kaldıramıyorum hocam. Neden kaldıramayın? Ne bileyim kaldıramayın, Bir elim felç olmuş gibi titriyor. Hazreti Adem atamız kabul etmiş. Sultani ı Enbiya Efendimiz kabul etmiş... ...Çariyari güzin kabul etmiş... cemi Peygamberani İzam kabul etmiş... ...Bütün Sahabe-i Kiram kabul etmiş... ...Seleflerimiz kabul etmiş... ...Götürmüş de sana mı ağır geliyor? Senin nefsine ağır geliyor. Senin kendi nefsine ağır geldiği için götüremiyorsun...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 Bugün inşallah vesam Ramazan. Orucu da Halikü'zül Celal emanet olarak üstümüze verdi, yükletti. Bir ay orucu tutacaksın. Tutamayan Allah'ın emanetini kaldırmış, atmış olur. Tutanlar Allah'ın emanetini muhafaza etmiş olur. O yüzden cennete girmiş olur inşallah. <gülüyor> Çünkü Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif, Rabbımızın kullarına rahmet ayı, lütuf ayı, affı mağfiret ayı. Evveluhu rahmetun, <gülüyor> evsatuhu mağfiretun, ahiruhu Minen minenniran, Ramazan-ı Şerif'in birinden, birinden, onuna kadar... Allah'ın evvelhu rahmetün, rahmet günü. Allah kullarının kalbini yumuşatmak için yağdırdığı rahmet günü. Göze görünmez rahmet günü. Evsatuhu mafiretün Onun dan 20'sine kadar Rabbimiz'in mağfiret günü. Affı mağfiret günü. Onların kusurunu affetmek günü. Ahiruhu itqu minan niran 20'den 30'una kadar cehenneme layık olanların itki azap günü. Cehennemden kurtulup cennete gitme günü. Yalınız. Ramazan-ı Şerif'te bir ayın Müslümanı değil bir ayın namazcısı değil, bir ayın ibadetçisi değil, 12 ay böyle devredecek namaz, ibadet de Allah'a kul olacaksın. Bir aylık askerlik olmaz, Allah'ımız bizi kul kabul ediyor elhamdülillah. Biz kuluyuz. bir ay askerlik edip çekilsen, otursan, kulaklarını patlamak patladana kadar subayların ve çavuşların devir seni. Allah'ımızın ölene kadar kulusun, abdisin, askerisin. O kapıda çalışacaksın. Çalışacaksın. Oruçtan da böyle sati oruç müminler elhamdülillah. Oruç ağzındaki nefesleri açlıktan ...kötü kokar gibi olur birbirine 7 ...yedinci kat semaya kadar birinci kattan melekler arasında... ...oruçların nefesi miski amber kokusu gibi geliyor. Yarabbi diyor, oruçların ağzından gelen kokuya dayanamıyoruz. Yani miski amber gibi kokuyor. Elhamdülillah, meleklere kıpta ettirecek kadar kıskan kıskandıracak kadar ameldesin elhamdülillah dinliyoruz la hakkül beyt ömründe bir defa zengin olan havace-i yesinden fazla hicaza girip getirecek kadar parası bulunana da Farzdır, Allah'ın emaneti ilahiyetidir. Allah'ın emanetidir o. Onu kim götürmezse emanete hıyanetli gider. Kim götürürse emaneti yerine getirir. Yani Hicaz'a giderse, haç-ı yerine getirirse, haccini ifa ederse Rabbimiz'in emanetini götürmüş olur. Kim o emanetten boynunu eğer kırar, gidenlere baldırı cıblaklara para götürüyor. Memlekette hayır yok mu? Hasenet yok mu? Kendi kendine hıkafket fetva vermeye çıkar. İslamın şartı evet, İslamın şartı savun, salat, hac, zekat kelimeyi şahadet olduğunu düşünmez. Bilmez, kendi kafasından hökeceli gider, fetva vermeye çıkar. Burada hayır yok mu, burada hasenet yok mu da, baldırı cıblak Araplara vereceğiz. Ne Araplar baldırı cıblak şimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Beyti Şerif'i yaptığında ya Rabbi buraya bereket lütfet dedi, onun bereketi kaynıyor, senin benim boğazıma manevi ip takılıp oraya çekiliyor, paramızı döküyoruz oraya elhamdülillah. Sultani Embiya Enbiya Efendimiz, Medine'yi Tahire'ye geliyor, elini kaldırıyor. İbrahim babam, Mekke'ye dua etmiş, iki de Medine'ye ver yarabbi diyor. Medine'den de fışkırıyor. Bir gün Sultani Embiya Enbiya Efendimiz, namazda dura dura, ayakları şişiyor gece, ayakları kendine şekva ediyor.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 miraca Allah'ı görmek, lezzetini aldığım gibi namazdan lezzet alıyorum. Ben mirac ettim, ümmetimin miracı da her mevludun miraç bahsinde okunur, ümmetimin miracı da namaz oldu. Herif şeyhı'mış, herif efendiymiş, herifin başında adamları varmış, yetiştiniz siz diyor. İbadete ihtiyaç kalmadı, Allah sizden razı oldu, namazı kılman gayri diyor. Sultan-ı Enbiya ayağı patlayana kadar namaz kılıyor, sen ne oldun da Kimsin de, nesin de, milleti namazdan men eden, Allah'tan korkman mı, peygamberden utanman mı, elin ırzını, elin namusunu, elin adamlarını, namaz kılma, bizim mıntıkada vardı onu uçun söylüyorum. Ey mühitlerim diyor, oturduğumuz yerden kılın namazı, kabul ettireceğim Allah'a diyor şıkk. Sen kim oluyon da kıyam gibi bir farzı terk ettiliyorsun? Ondan sonra da kalkıyor, diyor ki hiç kıyman, Allah sizden razı oldu.'' diyor. Peygamber ayağı patlayana kadar kılıyor. ''Sünnetini tutmadım, anınla gecelerin, ihya ederken şişir, şekva eder kademi.'' Açlığa sabreyleyip, karnını bağlardı. Almadı anlardan ol, âli kılıp himemi. Dağlar zehep olu ben, ümmetin arzu eyledi. Almadı anlardan ol, âli himemi. Dağlar altın oldu, geldi peygamberimize. Dedi acmışsın. Rabbim bizi gönderdi, alsana şu altınlardan... ...istemiyorum, istemiyorum, ümmetimi istiyorum. Amerika Amer Amerika kıssisi en yüksek alimi... ...bu sözde mucize var diyor, hangi yerde konuştuysa bunu... ...yerde konuştuysa onun etrafındaki dağlar altın diyor... Geliyor, Faysal'la Faysal'la anlaşıyor, o dağları çalıştırıyor. Şimdi gülür, gülür altın çıkıyor dağlardan. Peygamberimizin mucizesi olarak. Yani kafirler inanıyor. Sen inanmaz mısın? Peygamberimize develer boyunduktu. Develer. Birisi geliyor. Devem diyor itaat etmedi ya Resulallah. Niye diyor? Su çek yok da suyu çıkarmıyor. Dur ben varayım da o deveye bir evit vereyim diyor peygamberimiz. Bütün mahluk peygamberimizle konuşurdu. Konuşurdu. Sahabeyle giriyorlar bahçanın orada kendi kendi de ken olur ya. Kendi kendine bakıyor, nasıl Sultani ı enbiya Efendimizin, gölgesi yere düşmeyen Efendimizin, gölgesi yere düşmeyen Efendimizin, Veysel Karani'nin kelamıyla, başı göklerden yüce, yerlerden engin ayalı, böyle bilirim deyü ben, sararım solduğu ve böyle veysin bildiği gibi Muhammed'imiz, kimse bilemez, peygamberimizi kimse vasf diyor kitaplar yerler gökler kağıt olsa bütün sular mürekkep olsa bütün ağaçlar kalem olsa insan cin melek katip olsa peygamberimizin vasfını yazamazlar diyor kitaplar kimsenin peygamberinde yazacak o alemine rahmet için gelen Muhammed o Allah bizi ayırma Muhammed'imizden! Nasıl yüzünü görünce deve kopuşmaya başladı. Ya Resulallah! Size bir hakaret edecek gibi geliyor deve, geri çekilin! Yok yok dedi. Bana hiçbir mahluk hakaret etmez insandan başka dedi. Geldi deve, diz çöktü deve, Peygamberimizin ayaklarına yüz sürmeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü Ya, ya, ya ve benim ayağımı öpmekle kurtulamazsın. Ne ayin işini görmüyorsun senin babasını neyi doyuruyor da babazma iyi bakmıyor ya rasulallah. Bana da küfür söylüyor ya rasulallah dedi görmem ben işini bunun. O adam başladı şehadet getirmeye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden attığı Resulü doğru söylüyor ya Resulallah dedi. Cidden ben onun karnını iyi doyurmuyordum ve ona da günah söylüyordum dedi. Allah bizi peygamberimizden ayırma ya Rabbi. <Gülüyor> Dediler ki başındaki sahabeler Müsaade et de ya Resulallah sana secde edeceğiz biz! Secde, Allah'tan gayri yere secde edilmez! Allah'tan gayri secde edilseydi, kadınlarını kocalarına secde ettirirdim! Bu kadar hakkı var dedi, ayağa kalktı dedi ki ya Allah. Ben diyor bu deveyi kabul edemem, seninle konuşan deveye hizmet buyuramam artık dedi. Deveyi sana veriyorum. Niçe geyikler, niçe kurtlar, niçe kuşlar, niçe ağaçlar, niçe taşlar. Peygamberimizle konuşuyordu. Lakin şimdiki... Tür Müslümanım zanneden peygambere kördeme için diyecek kadar hakaret ediyor peygamberini tut elimle kaldır Hazreti Muhammed yolunda <gülüyor> Ah hocam hiye canlanmasan, ah hocam hiye ah hocam evkeli konuşmasan. Ah hocam evkeli konuşturmasalar ah hocam bağırmasan, ah hocam bağıttırmasalar, böyle dediğimden ne olduğunu anlıyorsunuz? Peygamberimize verdiler deveyi Peygamberimizin hizmetindeydi, Peygamberimiz ahirete istihal ettikten sonra kafasını işiye vurdu ve vefat etti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 beytini görmek istemeyen beyt nereden yapıldı da haber veremem on bir defa yapıldı biz İbrahim aleyhisselam yaptı zannediyorduk değil değil Adem aleyhisselamdan 40 bin sene evveli onu melekler yaptı da orayı tavaf ediyorlar senin duymadığın çok söz duyuracağım ama zemin zaman müsait değil, ne yapayım? Değil. Açıl bir aşkla. Bismillahirrahmanirrahim. La hella abdühü ve resulü. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfiküne refik et ya Rabbi. Dördüncüsü de emaneti ilahiyenin dördüncüsü de haçtır.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 kim doğru sözde sükut eder de konuşamazsa ahraş şeytan diyor peygamberimiz. Ahraş şeytan. <Gülüyor> doğru gelince konuşamazsa, diri petetlemeye başlar da, Elif melifeldir demeye başlarsa, şahit diken bir zalim seni şahit gösterir. Onun korkusundan titremeye baştan söylesen zalim seni kahredecek. Söylemesen mazlumun mazlumun hakkı gidecek, titremeye başlarsın. Doğru söyle, doğru söylemezsen ahval şeytansın. Peygamberimizin hadisi. Sen de aşağı insan doğru söyleyemem. Kürsüde niye söylüyorum ya? Saati kürsüde vücut morfinleşmiş. Kayseri denirci hoca diyor ki vallahi, vallahi, vallahi diyorum. Ağzıma davanca tutun yine doğru konuşurum. Bilmiyorum çünkü. Burada vücut morfinleşmiş. Doğru söylemeyip de ne söyleyecek? <gülüyor> Demek ki Sıddı hadis doğru sözde emanettir. Böyle kısa kısa gideceğiz. Eğrı söyleyenlerine çok bahsettik. Altıncısı... ...gazayı deyin... ...borcunu vermek de emaneti ilahiyedendir. Kim borcunu vermezse... ...eli omuzlarına bağlı olacak... ...ayakları geçirilecek, tomruk olacak. boşlu bir baban, boşlu bir annen... boşlu bir amucan varsa... Aman borcunu ver bana ne lazım deme. az orada bağlı duruyor kabirde. Peygamberimizin hadisi bu. Borcu da verilecek. Borcunu vereceksin. Vermezsen sürüm sürüm sürüneceksin. Fakir değil kime din? Ya sahabeler sizin indinizde fakir kim? Ya Resulallah bizim yanımızda fakir. ''Evvel zengin idi, sonra iflas etti, hiç malı kalmadı, müflistir, fakir o.'' ''Benim indimde fakir o değil.'' diyor Peygamberimiz. Onun çünkü imanı var, İslamı var, yine etrafında bakanı var. ''Fakir değil ben Allah'ın huzuruna birçok sevaplarla gelir de anlı ne kadar secde eder.'' Oruç tutar, üç ayları tutar, ibadet eder, vağız dinler, hak eder, birçok sevabına gelir. Lakin elin hukukunu yemiş, hukuk sahipleri yakasını tutar huzurumda. 40 parasına 700 yüz yüklü kılınmış, kabul olmuş namaz verili, verili, verili. Hiç sevabı kalmaz da cehenneme gider. İşte buna derim ben fakir değil dedi peygamberimiz.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 E, e, Geleceği çıkmamış buğdayı temizliği sattın öyle hepsi kurt kuş olup vücutunu yiyecek tabirde Allah bizi istikametten ayırma yarabbim daha daha onuncusu altıncısı tabi yedincisi İfai ki, kile ve mizan. Yani... elindeki metre ve kerazı da Allah'ın emanetidir. Bu hakka dair bir sure var ammeden aşağıda. Okumaya vaktim yok. Vehir deresi, cehennemin gayya kuyusu. O, kimse, o kimseye mahsus gidiyor Allah'ımız. Kilesini terazısını, ülkeyini, metresini dürüst kullanmaz. Kim, kim elindeki metreyi çeke çeke iplik kırarsa, kim şiniğe böyle elini koyduğu zaman oyar oyar verirse, kim terazısına hile yarın huzur ilahiyede onun yeri yer Döresi. Birisi ahirete iltihal ediyor. Hali kar Geçen de söylemiştim. Lakin çok köylü din kardeşlerimiz geldi bugün. Şimdi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyorlar hastaya. Çalışman gelirtmiyorlar diyor. Çalışman gelirtmiyorlar. Yalın değil konuşmak diyor. Ne konuşuyorsun ya? Bu dediğinizi dinlemiyorlar. Ne oluyor dedi? Ben bakkalızın kerazının gözünde sabun, şeker, pirinç vesaire verditire. Bir yaz yaş bezle silmez misin? Onların ağırlığı kadar hak sahibi eder misin de? terazının dili, dili mi tuttu diye bittirmiyor sizin dediğimizi diyor. Yalnız terazı ölçek gözüne gelmesin. Senin kendi hakaretlerin de gelsin gözüne. Burayı da geçeceğim. Çünkü vaktim yok. Burayı da geçelim. Allah'ımızın emanetleri ayet okuduk. Devam ederim. Ve ferais Farzları eda da Allah'ımızın emaneti. Farzı yerine getirmezsen Allah'ın emanetine hıyanetlik etmiş olun. İnkar edersen küfre varın. Terk edersen bir adam öldürmüş gibi günah-ı kebair olur. Aman ha farzlara tokanma. Tokunma zerre kadar tokunma. Beni kardeş olarak kabul et. Yevkeli zannetme. Şefkatımdan konuşuyorum gözü açık bir adam gözü ama adam bir kuyuya düşecek olursa aman kuyuya düşüyorsun amm der şu kitaplar bize bu hileyi yapanlar cehenneme düşeceğini açık gösterdiğinden bağırdım, çığırdığım boğazlarımı yıktığım aman düşmeyelim diyorum acıyorum düşmeyelim diyorum sen bilin düşmek istersen. Biz bu sene de hakkımızı ifa edelim. Allah aziz için. Saati de iyimizle nedamet ediyoruz. Bir daha dışarıya çıkmayalım. Ellerin gözüne bakmayalım. Ellerin gözüne bakma. Saati baktırmıyor Rabbim elhamdülillah ya. İçeriye bir kana akıtmış elhamdülillah. Sekizincisi farz, dokuzuncusu hududu dindir, dinin hududunu, dinin hududunu muhafaza etmek. anlayamadım. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerife sahip olmak muhafaza etmek. yine anlayamadım, sana bir misalla anladığım, Şeyban'ın rai hazratları var. Rai dedim mi? İlmi olanlar bilir. Çobana dildir. Çoban, koyun çobadır. Dağa koyun gitmeye gider. Size misal vereyim. Dağa da cemaat oldu mu böyle? Koyunun bir dar, bir de bol iki cızık cızar. Ayetel kürsi okur, cızık cızar gelir kılar. Varır ki birinci cızıktan çıktıysa ikinciden çıkmamış. İkinciden çıktıysa boğazı mıskalı diyerek koyunanca. Diğeriler ikinci cızla çıkmış kuş parçalay vermiş. Bu o çoban değil. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Halli zülcelal hazratları. Kur'an-ı Kerimle bir faz çizgisi, bir vacip çizgisi cızdı senin etrafına. Bir hudut cızdı. Bunu dışarıya çıkma. Şeytan nefis seni parçalar, imansız öldürür der. Buraya çıkma. Peygamberimiz korktu şimdi. Dedi ki belki buradan çıkar. Ve me yan heva in huve Allah'ın vahiyle Peygamberimiz de bir sünnet cızığı cızdı. Ondan dar, belki ümmetin buradan çıkarsa fazla olsun çıkmaz da kurtulur diye bir de o cızdı. Bir de sıttığı Ağzam'la Hazreti Ali Efendimiz şimdi tasavvuf dedikleri tasavvuf dedikleri cızığı cızdı şimdiki nisanda tarikat diyorlar ona ya asil ismi tasavvuftur onun. Onlar da ondan dar bir cızık çizdi. aman buradan çıkarsa sünnetten olsun kalsın. Sünnetten çıkarsa farzda olsun kalsın diye onlar daha bir dar cızık çizdi. Oyuna vardı ki çıkmış kurt kuş parçalayıyor. Sen de sahabelerin cızığına atlanırsa Hazreti Muhammed'in cızığına olsun sahip ol.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 Daha efendim, evamir ve nevahidir onuncusu da, Allah'ın emirleriyle emretmek, nehyettiklerinden milleti korumak Allah'ın emanetidir bu. Demek herkesi kötülükten men etmek, yani bir insanın kötülüğünü görürseniz dilinizle evet verin men edin. Dilinizle olmuyorsa elinizle devin oradan kurtarın onu. Hadis-i şerif bu. Elinizle kadir değil, dilinizle kadir değilseniz ona kalben buz edin, küsün de bana niye küstü, ben doğru yola geleyim desin. Kalben de buz etmezseniz, hardal denesi kadar imanınız kalmaz buyuruyor Peygamberimiz. Demek onun cezasını bizde mi çekiyoruz? Sen de çekiyorsun ya. Bağlıyor sen, bağlıyorlar sen düğün yaptırmaya adetli miydin?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 Birisi de eyyam-ı sürurda, günlerinde doğu çaldıran, zurna çaldıran, saz çaldırana lanet olsun diyor Peygamberimiz. Allah. Bunlar diyor kafirlerden geldi. Doğru söylemeyin mi şimdi? Dilini bükmek mi istiyorsun? Bükemiyorum, ne yapayım? Bükemiyorum. Sen gelişetini büktün kardeşim. Vazgeç Allah'ı Muhammed'i seversen. Allah. O kadın ve erke bakanlar ve baktılanlara... <gülüyor> ...lanet olsun buyuruyor Peygamberimiz. Nasıl ırzını gelin erkeğiyle kucaklaştırıp oynadıyon? Nasıl ırzının namusunu iki köydeki cüvllerde... ...ortaya sazcı koyuyon da kadın oynadıyon? Caiz mi bunlar? <gülüyor> ve baktılanlara... Lanet olsun buyuruyor peygamberimiz. Nasıl ırzını gelin erkeğiyle kucaklaştırıp oynadıyorsun? Nasıl ırzının namusunu iki köydeki güllerde ortaya sazcı koyuyorsun da kadın oynadıyorsun? Caiz mi bunlar? Var mı hocam burada ben bilmiyorum. Bizim memleketlere ucu geldi de bir yere birikiyorlar, düğün ediyorlardı, onun için söylüyorum. Orada bayram günü olunca, tek bir yanda, kadın bir yanda, oyna yıllarda onun için diyorum. Sende de varsa üstüne alın, yaran varsa sızlasın, varsın. Sekizincisini geçmişsin, dokuzuncusunu geçmişsin. Onuncusunu geçmiştik, yeğilikle emretmek, kötülükten nehjetmek, şart ulaması şart, büyük ulamaları, atlı mukelleflerin üzerine bilmesi lazım olan fazlalar kaçdır der? 33 derik biz, onlar 32'dir dir Neden 32dir? Biz derik ki, altısı imanda, beşi İslamda, dördü atdeste, üçü usulde, üçü temmünde, on ikisi salatta, 33 eder derik. Onlar deriler ki. Farz satı elli iki tane farz var. Bir araya mühimleri toplanacağısa altısı imanda, beşi İslam'da, dördü abdestte, üçü gusülde, ikisi emri bil maruf nehyi anil münkerde, on ikisi sanette. Teyammüm insanın başına ömründe bir tecikiler ya lazım olur ya olmaz, onu sonra insan beller. Lakin iyilikle emretmek, kötülükten nehyetmek her gün insana fazdır bu. Her gün.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 Yatakta yaşlık bulursan kustetmek. Yaşlık bulmaz da o rüyayı görür de uru çıkarsan kustetmek istemez. Lakin hiç rüya rü çok ağır gelmiş, hiç bellilememiş yaşlık buluyor. Ne yaşlık olursa olsun kustetmek üzerine farzdır. Daha çoktur konuşamayacağım bugün. Devam ediyoruz.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 satı her gün konuşuyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Zina buyuruyor. Zinaya garip dahi olman buyuruyor. Dün de konuşmuştuk. Onun için konuşamıyorum. Zinaya da olman Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz. elinde olsa götürüyorlar dilini. Zamanı hilafetinde bir genç daime namazdan gelir giderdi. Kadının biri ona göz dikmişti, birkaç ay takip etti, bir gün yatsın ayı, yatsın ayı, bana yardım edene Allah yardım etsin diye bağırmaya başlayınca dünkü gibi aynı, hemen girdi oğlan, ne oldu dedi, senin aşıkınım, üç aydır takip ederim, benimle bir olacaksın. İmkanın yok. Ben bir vakit namazını kılan insanım. İnne's salate tenha ani'l fakhşai vel münker buydur Allah. Namaz fuhşiyetten, münkeretten ne Ben kurtuldum zinadan, yapamam ben dedi. Sen yapamam ama ben zorla yaptırırım sana. Sana zorunan zina ihdim. İmkanın yok kadın dedi. Gece yarısına kadar birini kucaklamış, yallarmış. Zerre kadar çizilmiyor. Zerre kadar bozulmuyor. Senin gençlerin de, senin gençlerin de irade-i cüz'iyesini irade cüz helak etmiş, zıngır zıngır elimizin ardında geçiyor. Elin beli kucaklanıyor da yine isteğini vermiyor. Beni çok yalvarttın diyor, beni çok yalvarttın, vakit geçiyor de zinayı edeceksen imkanın yok dedi. Vallahi dedi, yağlıklarımı yırtarım dedi dünkü gibi. Bağırırım, komşuları bütün havluya doldururum. Deve deve seni öldürttürürüm dedi. Ölmeye razıyım, zinaya razı değilim. Çünkü Allah'ın huzuruna, çoklu olarak varacağım yüzlerim kara olur. <gülüyor> tevbe et kardeşim! Tevbe et kardeşim! Irak'ı içtiyse tevbe et! Et taib-i minezzem kemellerden bela! Günahtan tevbe o günah hiç etmemiş gibi olur diyor, yalnız Kocalı bir kadınla zina ettinse, kocasının hukuku var onun. Halallaşılır mı? İmkanı var mı? Diyenilir mi? Geldiğin zaman annenin çatından vurmaz mı seni? yalnız Rabb'im göstermesin. İnşallah. yoktur Cemaatimizde inşallah olmaz ya. Belki ol diye konuşmamız lazım. Diyor ki ben bağırıyorum şimdi. Bağır, çığır, çatla a ikmem diyor. Bağırmaya başlıyor kadın. Yetişin ırzım geliyor diyor. Kahrolasıca Allah'ın gazemine uğrayasıca. Yağlıklar yitiyor. Yetişiyor komşular laf anlamazlar. Vuruyorlar gözüne, başına, dalına. Her yerinden kan ravan oluyor yavrunumuz. Sürüyü sürüyü camiye getiriyorlar, kadın da geliyor. Hazreti Ömer namazı kıldırıyor sabah namazını, mihraptan dönüyor, bakıyor ki kendinin 5 vakit namaz kılan genç kafalarından siyim siyim kan geliyor. Allah Allah. Kadının birisi orada şikayetçi, saçı başı yoluk, yağlığı yırtık, o orada ağlıyor, ırzıma tokundu diye, yalancı. Edrahu şahitler dolu böyle. Getirin o genci kadını buraya diyor. Getiriyorlar. Bir şiddete geliyor. Külleri dışarıya çıkıyor elbiseden Hazreti Ömer'in. Allah'ımın ayeti var. Ben buna inanmıyorum diyor. İnanmıyorum çünkü, <gülüyor> çünkü inne salate tenha anil fashayivel münker. Beş vakit namazlan bir çocuk bu zina yetmez diyor oğlum doğru söyle ne oldu sana diyor söyleyecek takatımı koymadılar ya Ömer deve deve kefteye döndürdüler ya Ömer ben 3 aydır buradan geçerken o havlu kapısı açılırdı ben yönümü böyle dönerdim bir ihtiyar kadın bana yardım edene Allah yardım etsin diye bağırdı kopuştun kapıyı kilitlediler üstüme şu ırz bana gece yarısına kadar yalvardı, isteğini vermedim, senin namusunu hakipay ederim dedi, yağlığını yoldu, çığırmaya başladı, havluların üstünden, bu adamların suçu yok, hopladılar, bana istedikleri kadar vurdular ya Ömer, bunlara helal olsun, zina etmediğime bin şükür olsun.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 bir merkebe tek bindirdi, Medine'de dolaştırdı, dolaştırdı, Medine'den sürgün etti onu. Eller böyle zinadan kurtuldu, dayak yedi de, sen keyfini icra için zıngır zıngır zinaya mı giden? Allah'tan haya etmen mi? Peygamberden utanman mı? Dininden utanman mı? İslam dininden utanman mı? Daha var mı efendim, Cenabet'ten gusül dedik ve veyahut dedik haram feyilden alzalarını muhafaza dedik. On ikincisi, yahut ayındır, gözünden Allah gözü emanet verdi, yüzün, kulakları emanet verdi, kulağınla kav, kıybet, iftira, çalkı vesaire.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 Hayır hasenet yaptın mı? Elinle zekat verdin mi? Elinle fitra verdin mi? Böyle Allah'ımız soracak tek tek. Cevap verdiğin zaman iyi taraf kurtulacak. Emanete ihanetli geçtiyse Allah'ın emanetine mesulsun. Mesulsun, mesulsun. Daha veyahut veyahut vicildir, ayaklarındır. Ayakların da emanet. Emanet olduğu belli, öldün mü ayağında ne de suyu çekilmiş, değirmen gibi hep kalıyor. Hep emanet, Allah sana emanet olarak veriyor. Ayağınla dükkan dükkan dolaştın, köy köy dolaştın, Müslümanı birbirine tutturdun mu? Fitnecilik ettin mi? Ondan oraya yalan laf taşıdın mı? ''El fitneti naimetun le'anallahu men eykazaha'' ''Fitne uykudadır.'' buyuruyor Peygamberimiz. Kim fitneciliği uyandırmaya giderse, uyandırırsa, onu uyandıranlara lanet olsun buyuruyor Peygamberimiz. Lanet olsun. Ayağınla, ayağınla yolu bıraktığında elin tarlalarının içinden yürüdün mü? Yetim tarlalarını çığnadın mı? Ayağınla kahvelere gittin mi? Ayağınla kazunelere gittin mi? Ayağınla barlara gittin mi? Balılara gittin mi? İsyana gittin mi? Gittim ya Rabbi, emaneti kaldırdın üstünden. Allah'ın emanetini reddettin. Allah, kurban olduğum Allah, bütün alzamızı, bütün alzamızı senin enyin haricine çıkartma ya Rabbi. Bize kudret ver, kuvvet ver ya Rabbi. Daha, on 17'ncisi karındır. Karnın da miden de emanettir. Hasta oluyor bak yarısını kesip atıyorlar. Gücü yetmezse öldürüyor, geliyor. Hep emanettir. Onu haramla mı doldurdun? Helal mı doldurdun? Yuttun bir lokmaya, haram mıydı, helal mıydı? Bilemiyorum hocam, bilemiyorum. Beni şaşkına gönderdin böyle sen. Hangisinden yanacağıma şaştım. Her taraf usul oldu bizim yahu. Hiçbir Allah'ımızın affından konuşmadın. Ne yapayım, geldin huzura. İfadeyi Allah'ımız alıyor. Allah'ımız alıyor. Kur'an okundu karşımdan. Buraya uymazsan gelin cahildir. Onun için buraya uyacağız mecbur. Ahkandır bu, hokumdur. Buraya uyduğumuz zaman kurtulacağız inşallah. Onun için böyle bitiriyorum. <Sessizlik> Altı kimse girene ara dedi ol hayrul vera. Zulmile hakim olanlar cehlile ehli kura. Kibrile eğyan gariye hem taassupla arab. Ehl-i ilm olan hâsüd tâcil Bir hadisi şerifin karşılığı bu. Saatımız beş tecik dakika var. Yetiştireceğimi aklım kesmiyor ya, burayı da konuşmanın için hazırlamıştım, birçok da bu hakka dair kitaptan kağıtlar getirmiştim, imkânını bulamayacağım bir kısmını konuşursam yarın bir kısmına da inşallah başlarız bitiririz inşallah. Altı kimse girene ara. Altı kişi cehenneme girecek diyor peygamberimiz. Geldi buyuruyor ben ne yapayım? E altı kimse girene ara dedi ol hayrul vera. Vera'nın en hayırlısı, dünyanın ahletin en güzel, en hayırlısı Muhammedimiz buyuruyor. Ney baştan? Zulmüle hakim olanlar, zulmüle hokmedenler cehenneme girecekler. Hak zayi edip de zulmüle hükmeden, evinde yavrularına, mahkemede hakimden, daha büyük, daha küçükten, kim zulmettiyse, zulmüle hokum verdiyse, O'nun yeri cehennemin dibidir. Zulmü hakim olanlar elem te'alem bi ennaz zulme âru ceza-uz zulme indallâhi nâru velil mazlûmu fil cenneti dâru velil zalimi fil nâri nâru. ne diyor? elem te'alem siz bilmez misiniz diyor elem te'alem bi ennaz zulma âru Zulüm büyük ağırdır, utanacak şeydir zulüm. Zulmetliğin adam öldükten sonra ciğerin yandığından bilmiyor mu zulümün ağır olduğunu? Pişman değil misin şimdi? Yaptığın işlere pişman değil, dizini dövveriyor mu şimdi? Keşke yapmasa mıdır, keşke kafasını kırmasa mıdır, keşke muhalif olmasa mıdır? Devletin, devletin kanunladığı bir partinin için olgun olmayıp da birbirimize düşüp de keşke zulmetmeseydik demeyecek misin? Soruyor, halk partisine soruyor, adaleti nasıl tanıyor? Hep kâfi gözüne bakıyor. Diyor yong adalete soruyorsun. biz hoca olarak. Bağız vermenin için aralarını bulmak istiyoruz. Soruyor, Halk Partisi nasıl? Baştan ayağa kafir diyor. Müslümana kafir dersen, sen nerede kalırsın Müslüman? Devlet aldı bunu. Bu mevzuya hiç girmek istemezdim. Devlet aldı, bizi on zannetti. Sandığın başka sandığa gelmeden başka particilik yapmayacaklar zannetti. Biz de olgun değilik. Tahsılımız yok. tamam okuyup münevvel tabakaya çıkamadık. Çıkamadık. Aklımız, fikrimiz küçük. Dört sene evvel reyatan, dört sene barışmaya çalışın. imkanı yok efendim. Hocam daha doğrusu bu kadar ileriye götürdüler bunu ki, yani Türkiye'mizde birbirine düşman gibi bakıyor. Ben bilirim, sizin etrafınızdaki köylerden de bilirim. Bir köye iki canı yapacak kadar hakaretle birbirine. Orada ezan ayrı okunur, orada okunur, kahveleri ayrı, her yerleri ayrı. O onun düğününe gitmez, o onun cenazesine gitmez. Nasıl Müslümansın sen, nasıl Müslümansın? Biz gece gündüz milleti vahdete bağlamaya çalışıyoruz. Lakin oradan bir nemam, oradan bir kevzil, oradan bir alçak sana da bakıyor bir cıngıl. Diyor ki böyle bağırıyor ama bu millet partisinden. Böyle bağırıyor ama bu Türkiye Şim böyle bağırıyor da, bu Halk Partisi'ndan bir lağız bakıyor. Müslümanlardan hocayı savutsun da, istah olmasın da daima kendi yaşayalım diye böyle diyorlar. Geçen bir genç bana geldi, yalvardı, bizim sakallılarımıza iyi diyor Allah aşkına dedi. Genç olarak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 Nere benim için, Ya Rabbi hakkında hayırlıysa, onu kalbime ilham et, Ya Rabbi diyeyim, öyleyeyim atayım, demeyor. dört sene elden, şimdiye kadar binlerce küs insan var Türkiye'de. Yazlık değil mi? Komünist bundan faydalanmıyor mu? Masum bundan faydalanmıyor mu? Yahudi bundan faydalanmıyor mu? Nasrani bundan faydalanmıyor mu? Bütün kafirler buna keflenmiyor mu? Keflendiriyorsun, yazdık ediyorsun kendine, canını cehenneme yakıyorsun. Yalnız tanem, bi anne zulma aru, zulüm büyük ardır. Cezao zulme, inda Allahin Allah'ın Allahum, indi uluhiyetinde zulmun cezası cihen nmdir. cezası cehennemdir, nmdir, ateşdir. Ve lil mazdumu, fil cenneti daru. evi cennettir. Ne bağırıyom? 20'yi geçtim, Ramazan 20'yi geçti, sözümü toplayamadım, zevkine lağızım doyamadım. Doyamadım, sen de doymadın biliyorum, ben de doymadım. Elhamdülillah, Allah'ımız doyurmasın bizi. Nevi doyurmasın, lağızdan doyurmasın da, ihtiyaçlı olalım dinleyelim inşallah. Allah, ilmiyle amel eden alimler lütfessin bize. Senin gibi taklidi istemiyoruz, den bana. Onun için Rabbimiz, ceza zulme indallâhi nâru, velil mazlûmu fil cenneti daru mazlumun evi de cenneti âlâdır. velil zalimi fil nâri nâru, zulmeden için şifa araman onun yeri ataştır, ataştır, ataştır. Devatil mazlumu makbulen ve levkana fasikan mazlumun duası makbuldur isterse günahın içinde kar Kargolunsun. Mazlumun duasının önünde perde yok. Doğru Allah'ımıza gider. Demek ki zulmeden buhi.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 urulunda efendim yüya olan alza olan zatın bağzından dinlemiştim. Biz Bağdat'taydık diyor. Bağdat'ta tahsil ediyordum. Tahsilim sırasında Medine-i Münevvere'ye gittik ziyarete. Esen okundu mu yoksa? Medine-i Tahire'nin hucuduna girdim diyor. Sakala da çok itiraz ederdim, gençlerin sakal koyması doğru mudur, nüraylıktır, geçine de var sakal, der, peygamberin sünnetini tahvif ederdim. Lakin huzura girdi miydi gece rüyamda sultan-ı enbiya geldi, dedi ki İbrahim sakalsız huzuruma girmedi. Ve o genç olduğu halda şimdi simsiyah sakal sahibi, dindar bir müslüman ve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 Böyle bir hayma yaptı, içine iki yetimini koydu ve kendi Bağda'da deşirmeye gitti. Padişah da Serayi'nin orasına bir ev yapıldığından haberi olmamış. Ava çıktıydı, ava çıkınca şu kümes ne şurada dedi, kümes ne şurada dedi. Bir dul kadıncağızın iki yetimi var efendim padişahım, onları burada muhafaza ediyor muhafazayı diyor, kendine de bağda da toplamaya gitti o işte senike kırıklarıyla, paçavralarla kendine bir ev yaptı buraya görmediniz mi de bana demediniz konağımın manzarasına halel veriyor konağımın manzarası bozuluyor, dağılın onu oradan diyor ne yapsın komiser, polisine emir bulu efendim, vardır inan Dalma cisk ediyorlar, iki yetim öyle, ısıcak kumun üstünde böyle pervane zıhranıyor, zıhranıyor. Ta ikindiden sonra ortalık savuyunca tozları yarıp gelen kadın sırtında hevbe, onlara yemek, yemek getiriyor, yiyecek getiriyor, toz yarılıyor, geliyor. Gelse ki evi yok, evi mi ettiniz diyor. Şura bir anam padişahın serayı hümayunumuş. Şuraya insan bina yapar mı dedi, ne binası bir hayma tuttu mu dedi. Şu iki yetimin vay kırmızı güneşte geçmiş dedi. Elini semaya kaldırdı, boynunu Allah'a büktü, gözünden yat döktü. Ya Rabbi çocukların ben sahibiydim, Bağdana gittim dedi. Sen de sahibiydin, görmedin mi, neredeydin sen harik Zülcelal'ın gayretine tokandığı için o padişahın serayi hümayunu kendiyle, ailesiyle, malıyla, milkiyle bir tufan koptu, helak oldular. Allah Allah. Bunun gibi, bunun gibi, efendim, Hatem-i Asam'ın başına da geldi. Onun yüzünden de bir bina kayboldu. Biz gözümüzün önünde, me'darı iftiharımız olan koca İstanbul yedi defa tarihlere bak yedi defa alt üst oldu, yedisi de zulümden oldu. Şattat'ın yaptığı cehenn, cennet bir yetimin boğazından bir küpeyi koparmayla alt üst oldu şattad. zulüm Zulüm bir efendim, atın bombasıdır. Hangi binanın altında o atın bombası varsa onun fitini mazlumun ağzındaki attır. O ah at çektin mi? Atın bombası patladın mı? Her kim neye eder insanı? Türkiye'mizde kaç yerde olmadı mı? Yani sen diyorsun ki Basınların neyin efendim, metrulozu işlerinin neyin haberini sen dinliyorum, Muhammed'in haberini de ben dinliyorum diyor ki maden patladı diyor, doğru söylüyor, Peygamberimiz de öyle diyor, imanının madeni patlıyor, zulme diyor da ondan yıkılıyor diyor, zencele olmaz diyor Peygamberimiz, iki şeyden olur, birisi mazlum Allah'a. Yer dayanamıyor, Allah'a ağlıyor. Yarabbi diyor. Üstümde bir mazluma zulm alınıyor. Neredesin Yarabbi? <gülüyor> Halife emre emrediyor. Zelzele yap. Helaket o kavmi. İçinde iyisi de var Yarabbi. <gülüyor> yeisi de o zalimlere gayr oluyor. Bir araya gelip de zulmünü durdurmuyor. Herkes bana neme lazım, diyor. Ziya Paşa diyor ki, Türkiye'yi üç şey mahvedecek. Ne diyor, neme lazım, neme gerek, bana ne? Bu insanı mahveder, diyor Ziya Paşa. Bizi de mahveden bu üç şeydir, neme lazım, neme gerek, bana ne? Sen de beraber yanacaksın. Senin evin beraber zenzeliğe uğrayacak. Diyor ki, ikinci neden, ikinci, gelin namusuyla, gelin erken ecnebi, bir araya geldikleri zaman zinaya başlarkana Allah'ımız üstünde zina oluyor, yarabbi! Dayanamıyorum, kurban olduğum Allah diyor, yıl Ne yapayım, sevgilim! Zenzele yap, zenzele! Zenzele ondan oluyor diyor Peygamberimiz! Böyle bitirelim ve Ankara'dan gelen Tayfur'un kayınbabası olan, keyfini koyan kardeşlerimiz var. Biz de sizin memleketinizin imam ve hatibi Hacı Hafız Halim Efendi'nin kutbasına mektünük şimdi buradan keyfi olduğu gibi kaldırsın, memberim oraya koysun, memleketimde keyfimi alıp. Ben de onu yadigar edeceğim. El bizim vağzımızı alıp yadigar ediyor. Ben de sevdiklerimin hutbasını alıp onu yadigar edeceğim. Onun için birdenbire kıbraman, kardeşimiz şeylerini toplasın. Burada çok rüzgarlı geliyor, tak e, Mehrab'ın yanına kadar oturmak istiyorum. Vücutum sizin için her kılının altından e, biiznillahü teâle terpüşkırttı şimdi. Kerliğim Allah'ımız sizi de bizi de Hafızı hakiki olan Allah, yedi kudretiyle hıfz etsin inşallah. Hastalarımıza şifalar ihsan etsin. Dertlilerimize devalar ihsan etsin. Borçlularımıza edalar ihsan etsin. Kusurlarımızı affetsin. Şu emaneti ilahiyeye riayet edenlerden etsin. Cenneti alaya girenlerden etsin. Cehenneme gidenlerden etmesin. hazret Muhammed'in sancağının altına toplananlardan etsin. Mahşar yerinde, tevde kalanlar da etmesin. Ayy. Cennetini, cemalini, hurisini, kılmanını, nimetini, efendim nimetini lütfettiği kullar cümlesine Allah'ımız ilhak buyursun. Sallallâhi teâlâ el-Fatiha.